All mm right. -hmm. sız ve bağımsız seslerin güncelisi. Sesli Meram. Karşı Radyoda bir kere daha soluk alabildiğimiz müddetçe var edilen bir döngünün içerisinde seslin içine devam ediyoruz. Sesli Meram 345 Karşı Radyo 217 8 Şubat 2022 çoktan ikinci ayın ilk haftasında deviriyoruz. Bir Meram, bir Arzih Albey, bir durum taayülü. Şimdiki zamana ait seslin işler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü karşı radyoda başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar bir mihmandarlık yapmaya çalışıyoruz. Bugünün ülkesinin yeni diye anılanın 217. defaki seçkisinde ne olacak bu memleket halinin içerisinde? Gerçekliğin yıkımına karşı karşıya gidiyoruz. Bir nefret şablonu ortaya çıkartılıyor ve bu nefret şablonun içerisinde Hayatlar linç ediliyor, hayatlara kast ediliyor, hayatlar göz ardı ediliyor ve biçimsiz bir biçimde yıkıma terk ediliyor. Bundan tam 6 yıl önceydi, 7 Şubat 2015'te sokağa çıkma yasağının 41. gününde devlet tarafından düzenlenen operasyonda en az 25'i çocuk, 170'ten fazla insan yakılarak öldürülmüştü. Majibir Necker, ve Bepersin. Unutmadık, hesap soracağız der öğrenci faaliyeti. Hayatın ne hallere konulduğu, ne hallere terk edildiği, nasıl bir biopolitik felaketin var edildiğini gördü bu ülke. Bugün yıl dönümü. Bugün hatırlayabilen bir avuç insan, bugün Kürt komşusunun derdini görebilen ve acıyı fark eden bir avuç insan. Sonra niye cehennem diyorsun ülkeme diyorlar. Cehennem demeyelim, cennet mi diyelim. Bunun takdirini size bırakalım. Sırrı Sakık çok güzel yazmış. Bu enkazların altında 177 insanın bedeni can aldı. bedeni aldı. Cizre'de 7 Şubat 2016'da bodrumlarda insanlar katledildi ve katliamı yapanlar şöyle yazmıştı duvara. Aşk bodrumda yaşanıyor. Cizre vahşet bodrumları diye. Ve bu denklik, bu hayata karşıtlık ve bu biçimsizlik bugüne kadar geldi. Bugün Rojava topraklarında, bugün Mahmur'da, bugün Şengal'de, bugün Kuzey Suriye'de, bugün ee, Irak'ın belli bir noktalarında hani PKK ile mücadele edildiği varsayılırken ne hikmetse olsaydı bir türlü gerilemedi eksilere düşmesi lazım bu her gün 25-30 her gün 25-30 terörist ele geçti falan deyip de ortaya çıkan bir keltoş var. Kendisi içişleri şeyimiz ama bu yaralara bir merhem değil. Tam aksine o yaraları nefretle beraber büyütüp aman işte HDP'yi kapattırırsak 3-5 oy oradan alırız. Bilmiyorum ne dersek işte Kürtleri bize bağlarız. Şöyle yaparsak Öcalan taktiğini kullanırsak onu yaparız, bunu yaparız değil. Tam altı yıldır Kürtler unutmuyor. Tam altı yıldır abluka günlerinde Ceziresinden, Cölemergine, Ahmedinden ne bileyim Sur diye bir gerçeklik var mesela Sur'un yıkımına, yok edilmesine bu patavatsızlığın, bu nefret şablonunun. Kesilip biçilen ve gündelik yaşam akdinin tam da orta yerine monte edilen şeyin yıkımına tanıtlık etti o insanlar. Ve her defasında sınandılar. Bak bakalım Türkiye için sen ne yapıyorsun? Bak bakalım Türkiye için şöyle birsin Bak bakalım bunu yapıyor musun? Bak bakalım şuna ne diyorsun? Bak bakalım CHP'ye destekliyor musun? Bak bakalım AKP'li misin? Bak bakalım şu mu? Bak bakalım bu mu? İnanılmaz inanılmaz inanılmaz rezilliklerin ortasında bir menzil. Bina ediliyor ki bunun meramını eğlesek ne olur? Eylemesek ne olur? Çünkü memleket kendi halinin içerisinde o ile beraber ilerliyor. Çünkü duraksamak nedir bilmiyor bu nefret şablonu. Bir yer, bir yurt, hiçbir biçimde onların akımını, tahayyülünün köküne de suyu dökülmesinin gayreti artık gizlenmeyi hiç istiyor duyulmadan var ediliyor ki bu Cizre ve Culemerk ve Ahmet ve işte Sur ve aklınıza gelebilecek geverinden tutun Mardin Kızıltepe'sini. Hatta dün mesela Mardin Kızıltepe'de ee, i̇nsanlar elektrik faturalarına Allah deyip tabii ki sadece elektrik faturası değil genel anlamda bu ekonomik yoksunluğun ve çürümenin birazdan ona da değineceğiz ama bu çürümenin var edilen o kapsam içerisinde bir, bir lokma ekmeğe ulaşabilmenin bile ne kadar zorlaştı ki ben mesela hani İstanbul şartlarının artık giderek de zorlandığı giderek kötücül kılındığı bir yerde yaşıyoruz ve Bugün açıklanan rakama göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 10.940 lira memur sene göre bu fena değil dibine doğru koşmaya devam ediyor memleket ve giderek bir yıkıma evriliyor ve bu yıkımın içerisinde de hala kendi başlarına bir yok etme pratiğinin peşinden koşmaya devam ediyor. Bu kadar ahı gitmiş vah kalmış iktidar. 20 koca yıldır ağzımıza sıçtıkları yetmedi. Gider ayakta sıçmaya devam etmek istiyorlar ki 2023 seçimlerine dahil nereden baksanız bir buçuk sene var. Eğer ki dedikleri tarihte olacaksa. Bu çürüme bu kesif kokuşma halinin var edildiği ötesinin de aralıksız hınç alma, rövanşa ile hareket ve uyaranlarla biçimlendirildiği bir zemin güncelleniyor. Devletin baki kıldığı bir sahne, onun temelinde yer bulan insanın değeri sıfırlanmak isteniyor. Hayat hakkı mahva çabalanılan bir yerde olmakta olan cerahatin kutsanmasıdır artık afaki biçimde. Bugün gördüğümüz ya da duyduğumuz, yani sadece birazdan dinleyecekleriniz bile pek çok şey ortaya çıkartıyor. Ve bu hayat akışının nasıl mahvedildiğini de bu döngünün nasıl bizden çalındığında bir tevije kendini göstere geliyor ki buna dair pek çok şey söylenebilir buna dair pek çok meram eğlenebilir Akinsa ve Berencesle başlamıştık. Mama Nava e, Zodyak Müziğin bir toplama kaydı yayınlanıyor seri halde. Malevolent 18. kaydı ya, ya 18 ya 19 yanlış olmasın. E, Berenses Akinsa ile beraberdi. Ee, şimdi Ben tek başına Yokai VIP düzenlemesi arkasında Blocks ve Asher A Shot in the Dark RNS Records kaydıyla 2022'de yeni yayınlanmış güncel bir kayıttan kulak vereceğiz. Arkasında bir sesli merhamda olmaya devam edeceğiz. is kaydı Şanlıurfa'dan bu çaresizliği anlatmak için Kürtçe bilmenize de gerek yok diyor. Fırat cezeiri vicdanı olan hisseder ekmeği elimden aldınız, beni mahfettiniz, bizi aç bıraktınız der. Zabıta 2000'in yaptığı operasyon sonrası bir yurttaş ee, Umut gazetesi sabahleyin paylaşır eylem sonrası Mardin'de şafak operasyonu yapılır çok sayıda kişi gözaltına alır düzenlenen eylemler sonrası yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alınır HDP'li eş genel başkanın gözaltı sırasında işkence nedeniyle burnu kırıldığı bildirilir. Ee, bu yapılabilen, bu edilebilen cüretle beraber şaklabanlıklara doymayan bir ülkeyi var ki iki satır itiraz eden Kürd'e reva görülen muamele bu. Böylesine avfaki bu içinde sessizlik kalıcı kılınmaya çalışılıyor. Soyulsun hep halk deniyor, sussun. Budur zaten ülke dedikleri, budur 20. yılında muktedinin yeni Türkiye'si. Ve bu şekillendirmeler içerisinde son derece dikkat çekici ve çok ağır bir haber daha var mesela bir kız çocuğu çok kısacık da olsa bir şeyler paylaşıyor bunu dinleyelim. Abi, benim babamın ayağı kırık, annem hasta. Mesela aa, ablam okuyor, bizim paramız yetmiyor yani biz ne alır? Bizim hiçbir şeyimiz yetmiyor. Çok pahalı etmişler her şeyi, hiçbir şeyi ucuz bırakmamışlar. Yok babam hiçbir şey çalışamıyor. babamın ayak kırık Hiç yeniden gidemiyor. Bir tane amirim var ancak bizi yetişiyor ya. Okulda bile bir şey yetişemiyoruz. Yani ayakkabılarımız hep siyırtık. E, e, hatta kirada oturuyoruz yani. Ekmek bile alamıyoruz. Sırada duruyoruz. Sabahtan akşama kadar bir tane bile çıkmıyor bize hatta yani. Tek başına sadece işte küçük bir sokak röportajında çıka gelen şey çok pahalı etmişler her şeyi hiçbir şeyi ucuz bırakmamışlar deyip bir ufacık çocuğun ayakkabılarımızın hepsi yırtık ekmek bile alamıyoruz çığlığı. Kimseye derdi olmuyor çünkü bu memlekette işte bu pat, patar kütür ilerleyen güncellik içerisinde birbirlerini bulmaya devam ediyorlar ve rezilliği de şu şekilde mesela karşımıza çıkıyor. Yani bu utançları nereye saklarsın, nasıl edersin bilmiyorum. Orada işe yaralıyor. İşe yaralıyor. Allah Allah. seni seni. Ya bu gençler kafanızı mı yedin? Ben de okudum. Ben de üniversite evet, benim zamanımda da ben okudum. de biliyorum neler yaşadığımı. Hani siz şu anda rahatlık içinde bol şeydesiniz yani kendiniz. Ben yemek aa, yiyemiyorum ablacığım anladın mı? Üstümeyiz tamam, ben, yiyeyim, yiyeyim, ben, ben bunu alamıyorum. Şey e, yemek yemeğen insan kayıp oluyor. Kocuğum ver ver, ver çok misliyosun. Çok misliyosun. Biraz bastıklı alın be. Ya, şey, Hayır o şey, bak, değil sorun. Üstümeyiz Çıkar telefonunu bir şey yaprak bağlıyım elime mızrak alayım. Bak yaprak bağlayayım. elime mızrak alayım öyle geziyorum. Hayır. Ya merak ediyorum Allah tamam. seni şuyorsunuz ya, ya vatandaşınızın kıyafetinize baksanız da kıyafetle neze bakın ya geçinemiyorum ya, diyen, diyen de oluyor ha geçinemiyorum diyen de var ha. ya Allah söyledi ölmem işte iş ya sonuçta yalan atıyorlar Nerede geçinemiyor, ne ya? geçinemiyor ne ya ne ne geçiyor yalan atmıyor Türkiye'mizden bir sahne Eminönü çarşı çevresinde üstünde kıyafetim var diyor bir yurttaş bir kadın. Çocuk da diyor ki donma mı gezeyim yaprak takıp elime mızrak da mı alayım. Artık neresini uydurursunuz bilmiyorum ama öbür çocuğun ufacık bir çocuğun her şeyi bir kenara bırakıp hayat derdinin içerisinde olup bir gıdım ekmeğe ulaşamadığı kayıt ortaya çıkarken hala bu patavatsızlıklar hala bu. Aman canım yani şimdi ağzımızın tadı bozulmasıncılar sayesinde varılan menzilin utancı da artık kime Nasıl yazılır? Kimin hanesine nasıl yazılır? Artık takdirini size bırakalım. Çünkü bu rezillikler içerisinde bir ülke kalmadı. Pespayelikler yaralarıyla birlikte yaşamaya çaba sarf edenler için bir zamanlar yurt teşkil edilen bir sahne açık bir halde cehenneme dönüştü. Evrensel gazetesinden uzun soluklu bir şey aktaracağım ama nefesimiz yetmiyor artık. Böyle şeyleri biliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz hafta Edirne Valiliği yaptığı açıklamaya göre İpsala ilçesinde Paşaköy Paşaköy köyü Manda Koru mevkiinde 12 göçmen donarak yaşamını yitirmişti. Bu sayı daha sonra yükseldi tabi. Valilikten bir açıklama geliyor. 2 Şubat 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Manda Koru Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Donma riski altında bir göçmen ise kurtarılıp Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılmayak vefat etmiştir. Daha sonra arama tarama da iki göçmene daha ulaşılıyor. Böyle de 12 olduğunu bildiriyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı diyor. İçişleri Bakanı da Yunan Sırlık Birlikleri mağdura cani fetöye müşrik, müşfik, Allah rahmet eylesin ifadelerini kullanıyor. Bir kısa soluk alalım. Bu kadar cinayi bir şebekenin içerisinde simsiyahların ortasında hayata dair neyi paylaşabileceğiz, ne konuşabileceğiz gerçekten zorlanıyor insan. Blocks ve Asher Abase parçası gelecek. Hemen arkasına Fluidity Surreal Integral Records'tan sesli meramda. Karşı da devam ediyor 2 Şubat'ta İpsalayıcası Köyü, Köyü Manda Kurum etkisinde Bulunan insanlar 19'a yükseliyor Daha sonra Emek Partisi Genel Başkan Ercüment Akdeniz Kısaca işte bu sığınma hakkına darbe Ve Türkiye'yi göçmen hapishanesi Geri haline getiren geri kabul anlaşması Çöpe atılmalı der Zorla geri itme ya da ileri itme Yöntemleri insanlık suçları kapsamında Soruşturmalı denir der. Daha sonra Belarus Polonya sınırında organize edilen mülteciler üzerinden muhabere Muharebe emperyalizminin yeni göç rejiminin bir parçası olduğunu bildirir Esin kaynağı ise pazar kule olaylarıdır Bu insanlık dışı olaylara karşı çıkmadan insanlık ve vicdan demek samimi olmaz, işe yaramaz der Genlik iki yazkısında sadece mültenin düşmanı çevreler yok Mülteci dostu güçler ve halklar da var Kapitalist devletlerin vahşi göç politikalarını reddediyoruz. İnsani bir göç ve irtica politikası için ses yükseltelim. Evet hem karşıda hem de bu yakada diyebiliriz. İstanbul'da da e, çeşitli gösteriler gerçekleştirilir. Daha doğrusu basın açıklaması artık bunlara ihtimal kalmadı çünkü gösteri yapabilmeyi. Nefret çablonunun belki de en doğrudan hedef kalıtı mülteci haymatlus kimlikler. Bir güvenir liman olarak bildirilen oysa gerek AB gerekse Rusya Amerika gibi ülkelerden gelen destek paketlerinin sömürüldüğü mültecilerin hayat hakkının bariz bir hiç ad bir menzil var edilendir. Nefret simyası kurgudan hakikate evrilirken bir yandan da hayatlar ipotek altına alınması kesintisiz kılınır. Cerahat büyütülüp de epey hallice serpilirken katledilmelerinin yolu da Yunanistan ve Türkiye arasında sır denilen o yasam köprülerinin birden birdenbire imhasıyla söz konusu edilir. Türk Devleti'nin var ettiği aymazlık, nefretle yaşatmaz kıldığı insanların bir umut sınırının öte tarafında belki buluruz diye çıktıkları umut yolculuğunun sonunda hazin bir kırıma çıkabiliriz. Türkiye'de mimlenmiş veya işinden hayat hakkından men edilmiş insanlar gibi Avrupa'nın sınır kapısı ola gelen Yunanistan'a varamadan bir dolu insan pek çok kez olduğu gibi yeniden katledilir. Daha önce Akdeniz açıklarından daha yeni Belarus sınırında var demiş Hayat Mehmet hal ve mücadelesine bir kere daha Türk-Yunan sınırında eşit alanlar eklenir. Ki iki devletinde ya da herhangi bir devletinde var edebileceği şey insani bir yaşam formunu bile var edemeyen ve giderek çürüten, giderek tüketen, giderek yok eden, giderek ezen bir toplamı ee, işte bu da bizim hakkımız, bu da bizim hakkımız falan deyip savunabilmeleridir. Güneşli Türkiye haberlerinde seyrettiğinizde işte Yunanlar şunu itti, bunu itti, Yunanlar şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama Yunanistan tarafına baktığınızda da artık alabileceği kapasitenin üzerinde insan olduğunu ve dahası Avrupa'nın geri kalanından tamamen izole kılınmaya çalışıldı. Ki keza sadece Yunanistan'da değil artık mesele. Afrika kıyıları, İspanya kıyıları, Yunanistan'ın ötesinde İtalya kıyıları vesaire vesaire diye uzayan Akdeniz kıyıları olan tüm devletleri kapsayan bir göç etme, göç alma durumu var. Ya daha da onu da geçtik mesela Belarus Polonya sınırı ki orada da ayrı bir vahamet vardı. Kürt insanlar... Kürt aileler, Kürt işte çoluk çocuklu insanlar. Onlar da o sınırda sıkışıp kalmıştı. Ve bir anda haber akışı kesildi. Bir anda önemli bir kısmının ee, yani donarak vefat ettiği haberleri geldi. Daha sonra işte kimilerinin geri döndüğü haberi geldi. İyi de 19 yıldır 19 kadar insanın hayatının böyle layet bir biçimde çalınabildiği bir zeminde... Her şeyin o devletler nezdinde bile isteği, var edilebildiği bir sahnede cehennem dediğiniz neye yarar, neye dönüşür ki sahiden bunun yanıtını bildiğimiz gün en azından insanlık atana bu utançların karşısında da ses vermeyi, beraberce ses verebilmeyi, aman o Suriyeliler, bunlar Afganlar, şunlar Bengalleşler, aa Ermeniler <gülüyor> falan deyip konuşmaktan da kendimizi imtina etmeyi başaracağız ki kaybedilen her can var edilmiş her fidanın değil kırılması demek bunu da bir kere daha düşünmekte fayda var. E, bu arada AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı olan şahısın e, COVID'li mücadelesine e, COVID'e bizim gibi, bizler gibi, sıradan fani insanlar gibi yakalandığını biliyoruz. Ona da ağır ithamlar var, bilmem neler var. İşte helvasını kardık, şunu yaptık, bunu yaptık diye yazanlardan gözaltına alınanlar oldu. Daha bırakalım yani adamın sorgulamayı. Neyse o şifasına kavuşur da bir an önce hesap vereceği günlere biz de beraber ulaşır diye düşünüyoruz. Anında fazla bir şey konuşamıyoruz malum Türkiye şartlarında. Osman Kavala'ya da ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara tepkisini ortaya koyar. Ben bu kararı tanımıyorum. Siz kimsiniz Ey Avrupa yol gönderme yapar. Oysa 89 yılında Ahim'in yargı yetkisini Türkiye kabul ediyor. Eh, ahim bir iç mahkeme ve sarayla AKP Başkanı anayasaya aykırı hareket ediyorlar. CHP Mersin Milletvekili Alpey Antman, Antmen, eh, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. 2 Şubat'ta Gezi davasının tek tutuklusu Osman Kavala'nın Ahim kararına rağmen serbest bırakılmaması ile ilgili ihlal sürecini resmen başlatmıştı. Komite dosyayı Ahim'e gönderip Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal edip etmediğine karar vermesini istemişti. Dışişlere Bakan'ın protesto çekti tabii her zamanki gibi. Ee, AKP Genel Başkanı da Ahim ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, biz ilgilendirmiyor, biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz falan filan der bir Avrupa ya da ortadoğu ülkesi olmaktan ziyadesiyle hukuksuz hiçbir evrensel nizamın yerinin kalmadığı bırakılmadığı bir cerahat mesele aslında. Bununla bir ülke şablonun yine yeniden inşasıdır mesela Aralıksız aşağı yukarı 5 yıldır nedensiz ve mübalasız bir boş evrak kalabalığı içerisinde onu öne sürüp boşa doluyor ithamlarla onunla görüşmüş bunu yapmış şunu yetmiş gibi ithamlarla bir yok yere bir insanın mahpus edilmesini, sorgulanmasını istenir. Ahimin her durumda Türkiye'nin bir doğrudan ortak olduğu ve ona göre kararlar alırken iyi geriye kalanları kalanları verdiğinde kötü ilan edilmesin, ceremesin de diğer yandadır. Osman Kavala'yı o nefret çablonunda hedef kılabilen iktidar kimseyi de hayatı sorgulamayın. Bu ülke için sakın ola iyi bir şey yapmaya çalışmayın bizim haberimiz olmadan buyurur. Onca yıllık yargı garabetliği üstüne çüreklenmiş darbeci foncu şucu bucu yakıştırmalarının müsamerelik trajikliği bir yana nefretin ele aldığı yerdeki istikamet her nasıl bir utanç olduğu da bir kere daha kayda geçer. Bunu da tarihi bir biçimde yazar yazıyordur belki diye not edelim. Dediğimiz gibi çok şey var biriken ve bu birikimler artık bir noktadan sonra da Türkiye'nin halinin nasıl katran karası olduğunu da gösteriyor. Fluidity never ever. Hemen arkasında Zero T ile Meet ikilisi. Read my mind. CIA'den gelecek. Computer Intelligence Agency'den. Tabii ki e, öyle bir <gülüyor> CIA derken yanlış olmasın. Ama bu memleketin meselesinin bitmezliği bu memleketin karan, karanlığının tükenmezliğine dair anlatılan pek çok şeydi. O tınılar arasında zaten çark eden ya da vuruşan seslerde de ulaşıyor. Listen, I don't want the number one spot, I don't want the end in the race at all times. Nefret elenundan kılavuz bilinen bir yola dönüştü bugün. Kötülüğün temsilini bir deneyim kılmak ya da kılabilmek için. Olur olmadık her gün var edilmiş katran karanlığının temel harici. O nefretin ta kendisiyle karar kırılır kılığında. Gün bir gün noktasına bir gülüne dokunulmadan isimler, kimlikler ya da aidiyetler değiştirilip sözüm ona demokrasicilik oynarken... Yıkımın olası eziyetlerinde de istikrarı sağlanır bir kere daha, yüz koca yılda yakındır, bir türlü hakkaniyet kavramını var edememiş, o anayasa denilen evrensel haklardan biriktirilen bir özet bahsi dahi, sonunda çürütmeyi başaran bir yerde nefret her defasında birinin canını yakmaya vesile kılınır, kılındı. Düpedüz hayatın hiç edildiği zemin, o nefretle dün X, Y, Z için, bugün A, B, C için ama her defasında devletin A, B, C'sinden, Çıkarttığı yok ya da hiç adettiği kesimler ve kimlikler için sürdürüldü. Bu kadar afaki bir toplamda böyle açık ve aleni bir kötülük sarmalında hayatın istikameti kalır mı? Müşterek bir yaşamı her anlamda denetleyen, gözetleyen ve kuşatan bir iktidar pratiğinin nefretle buluştuğunda var edeceği katran karanlığı dert değil midir? hemen her halükarda muhasır medeniyetler diye lafa başlarken kendi üstünde yükseldiği o medeniyetler birlikteliğinin devamına ama hep bir biçimde sürekli olarak tarımar eden yerde nefret, kötülük, kindarlıkla hangi doğruya her nasıl ulaşılır? Lüpedüz, dipsiz, dehşetten başkasına yer bırakmayan, daim bir kokuşmuşluğun şu saniye ettiklerini anlamak için alim olmaya hacet yokken yanlışlarla hangi gün var edilebilir? Bildiğimiz tüm anlamlarıyla nefret hayatı paramparça ederken takviminde her yaprağı acıya boğulurken insan olmanın gereği ne zaman aklı düşecek meselemizdir. İlgililere duyurulur. Ee, bahsettiğimiz şeyler Osman Kavala'dan işte Avrupa Birliği formlarının neler yarattığına ya da e, İpsala'da bulunan köylülerden yoksullukla sınanan insanın ta kendisine bir biçimde ortaya çıkıyor. sizin bir e, post flyer'ı vardı. Ankara katliamının hayatını kaybetmiş bir çocuğun annesinin yumruğu havada durduğu bir şablon. O şablon sokakları süsledi bey bir zaman mesela. Ve işte o şablonun içerisinde ama işte onlar Ankara'ya böyle şuna gitmemişti. Bilmem nereye buraya gitmemişti. Neye gitmişti sorma İşte bu günlerin e, yaşanmaması için ee, öne ayak oldukları ya da kendi çabalarıyla ayakta durdukları bir zemini var edebilmek için, bir ülkeye varabilmek için ses etmişti o insanlar ve katledildiler. Davaları yarım yamalak ilerledi, ilerliyor. O nefret bugün hepimizi yutmaya devam ediyor. O nefret bugün işte hani hastalıkta AKP Genel Başkanı'nda buluşan işte CHP'si bilmem nesi, şu sorusu öyle değil. Yani oradaki işte bay tırnak içinde alınan işte hitabetler aman çok teşekkür ederizler acil şifalar dilemişsinizler. Memleket, memleketteki yaraların hiçbirini tedavi etmeye kafi gelmiyor. Bunu biliyoruz bunu söylüyoruz. Bu nefret şablonundan bir çıkış için hayatı konuşabilmek en büyük meselemiz. Meram karşı radyodaydı. Seslimeram nokta tamdar nokta hafta boyunca iki yazı dönüşümlü olarak yer alıyor. çizgi çizgimakine nokta blogspot nokta Haftanın program dizini ve internette beğendiğimiz, okuduğumuz makaleler. Tabii ki karşıradyo.com, SoundCloud ve Spotify hesaplarında da Sesli Meram'a ulaşma şansınız var. Sesli Meram bir alternatif sesleniş, bir alternatif duyuruydu. Umarız rahatsız edebilmişizdir. Umarız düşünebilecek birkaç potans yakalayabilmişsinizdir. Kulak verenlere teşekkürlerimizi iletelim ve artikalı Zero T ve Mythic kilisinden gelecek haftanın veda saati.